Merhaba. Bu videonun konusu ikna. İkna nedir? İkna bir insana ya da bir gruba doğru olanı o da size göre doğru olanı dünyaya göre de yanlış olmayana ama yani etik kurallara örf adete göre de yanlış olmamalı yaptırabilmenizdir. Yani siz sinemaya x filme gitmek istiyorsunuz 5 tane arkadaşınız y'ye gitmiyorsunuz. Bu başarı değildir. Onların istediğine gidiyorsunuz. Bu da başarı değildir. Çünkü sıkılacağınızı filme niye gidesiniz değil mi? Ee, geçen videonun altına değerli bir kardeşimi yazmıştı, bir e, hanımefendi. Demişti ki arkadaşlarım sinemaya gidiyor. Ben onların istediği filme gitmediğim için yalnız kalıyorum. Gitmiyorum. E, yanlış. O zaman asosyal olursunuz. İkna insanları istediğiniz şeyi yapmaya yaklaştırmaktır. Şimdi çocuk gelişiminde özellikle 2 yaş civarında e, sorunlu bir dönem vardır. Ona Terrible 2 diye havalı bir isim söylüyorlar İşte belalı 2 yaş. E, o yaşta önerilen şey şudur e, Oradan başlayayım, en küçükten başlayayım. Derler ki çocukları seçmeye yönlendirin. Yani mesela bu sabah kahvaltında çay mı içmek istersin, portakal suyu mu? Veya şeftali suyu mu, elma suyu mu? Çocuk seçsin Dolayısıyla ikna edebilmeniz için birinci ola insanlara seçenek sunmanız. Benim fikrim bu. Al ya da defol. Bu hiçbir işe yaramaz. İknanın bir nolu kuralı. Seçenek sun. Seçenekler senin seçeneklerin. İki. Tabi bu arada seçenek sunarken şuna dikkat et. Seçeneklerden bir tanesi biraz daha zor olsun. Yani istemeyeceği yakın olsun. Tamamen istemediği değil. İstemeyebilir. Diğerine yönelsin. İkisine de hazırlıklı ol. İknanın iki nolu kuralı. E İkna normalde dört saatlik bir seminer sıkıştıracağım kusura bakmayın. İknanın iki nolu kuralı sizin beden dilinizin pozitif olması. Yani otururken eller açık, ona dönük, yüzünüz ona bakıyor, yüzünüz gülüyor, keyiflisiniz. Pozitif beden dili. Üç nolu kural her şey pozitif. Yani bir insanı ikna edeceğiniz süreç yarım saattir. 30 dakika. 30 dakikanın aşarsa ikna edemezsiniz. Ertesi gün ikna olmaz bir insan. 30 dakika içerisinde ilk 10 dakikayı hoş sohbet, keyif, mutluluk, bilmem ıvır zıvır böyle genel hani maç nasıl geçti, günün nasıl geçti, hayat güzel lay laylom. 2. 10 dakikayı hedefinize hazırlama. Yani tatile gitmeye ikna etmeye çalışıyorsanız tatilden bahsetme güzel şeylerden. Son 10 dakikayı satışa yönlendiriyoruz. Fikrinizi satmak diyorum ben buna. Satış. Yani iyi bir tüccar, iyi bir pazarlamacı, iyi bir satış mühendisi 30 dakika içinde satar. İlk 10 dakika havadan sudan, ikinci 10 dakika hazırlık dönemi, üçüncü 10 dakika ancak direkt konuya girersin. Ben size hep ikili ilişkilerden örnek veriyorum. Bak ikili ilişkilere benzetelim. Ee, hanımefendiyle, bayefendiyle buluştun ve niyetin evlenmek ya da çıkmak ya da bir şey ilk 10 dakika gerçekten havadan sudan konuşman lazım light şeylerden ikinci 10 dakika işte yalnızlık hayat zor ama ben işte şöyle sosyalim böyle sosyalim geçiş konusu son 10 dakika ben senden hoşlanıyorum ilk 10 dakika çocuk istiyorum olmaz. Dolayısıyla dünyada bu yüzde 33'lük dilimleri bölerek gittiğin zaman insanları ikna etmemen çok zordur. İknanın dördüncü kuralı, İkna'nın dördüncü kuralı örnekler vermek ve bu örneklerin bildik, ulaşılabilir, tanıdık olması lazım. Bu örneklerin pozitif olması lazım. Kötü örnek verme. Mesela şöyle örnek verin. Bak Mehmet amcanın oğlu çalışmadı ne oldu? Serseri oldu. Tinerci oldu. Sokaklara düştü. Kahroldu. Ero inman oldu. Şimdi bu çocuğa bir hedef değil ki. Yani siz çocuğunuzla konuşurken ikna etmek için Hedef koyacaksanız iş hayatına bir örnek vereceğim. Çocuk yani ne yapmayacağını öğrendi diyelim. E ne yapsın? Yani sadece şikayet ediyorsun. Şimdi patron düşünün geliyor, çağırıyor seni odasına. "Şimdi Aliçum, biliyorsun işler kötü." Kötü bir örnek verdi. E görüyorsun, içeride Alaattin arkadaşın çok çalışıyor. Sen az çalışıyorsun. Şimdi böyle Ancak kova kovabilirsin anlıyor musun? Bir insan teşvik edemezsin. Dolayısıyla insanları başarmaya, seninle yürümeye, bir şeyler yapmaya ikna edeceksen mutlaka pozitif olman ve örnek vermen lazım. 5. 5. Hedef koy. Hedefin adı olsun. Yani senin bir hedefin olmalı ki insan neye ikna olacağını bilsin. Yani kalkıp da bir insana şunu diyemezsin. Tatile gidelim. Beni hiç tatile götürmüyorsun. Beni artık eskisi kadar sevmiyorsun. Yani anlamıyor ki karşındaki ne istiyorsun. Ama hedefin şuysa bu sene tatile gidelim mi? Bak burada bile şunu dememen lazım. Çünkü bazen hanımefendiler dayanamıyor. Bu sene tatile gidelim mi? Geçen sene gitmedik. Çünkü yani kadınlarla iletişimde şöyle bir formül var. Maalesef Türkiye'de, İtalya'da, İspanya'da üç ülkede var. Kadın bir şey söylediği zaman bazen Söylediği şeyi birden çıkarıp geri kalan her şeyi anlamanı bekliyor. Yani diyorsun ki İçimden geldi gerçekten güzel. Diyorsun ki bugün işte Ayşe bugün çok güzelsin. Başka gün güzel değil miyim? İşte haklı olarak diyorsun ki Hay ağzımı eşek arası soksun ben ne yaptım yani Güzel dedim laf yedim üstüne bir de. Dolayısıyla lütfen iletişimde, iknada, e, karşı tarafında pozitif olacağı ortamlar yakalayın. Çünkü genelde bazen e, biz yanlış zamanı seçebiliyoruz. Bizim yetişmişin %70 hatası yanlış zaman. İkna için altın Altınoğlu kural altın Altınoğlu kural zamanı ve mekanı ayarlamak. Şimdi zaman ve mekan farklı olursa insanlar bir şeyi kabul etmeye daha uyumlu olur. Yani ben ikna olacaksam yeni bir yerde olmalıyım. Tanıdığım objeler, sıkıldığım ev, bunaldığım ortam olmamalı. Dolayısıyla bir insanı bir şey ikna edecekseniz yemeğe götürün. Ama lahmacuncuya da götürme yani. Deniz manzaralı bir kafeye götür. Mesela. Yedi. Yedi. Artık ilerliyoruz. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Yedin oğlu kural, ikna edeceğin insanın itiraz noktalarını bil ve sen söyle. Yani bu insan bir şeylere itiraz edecek değil mi? Diyeceksin ki işte ee, tatile gidelim. Diyecek ki para yok. E para yoka bir cevabın olması lazım. Gerçekten para yokken ben e, Cortezur'a gideceğim, ben Paris'i göreceğim, ben bilmem ne İşte sen kürekle dövlesi tipsin yani olana bak. De ki ben şu kadar para biriktirdim, senin cebinde de 3-5 varsa e, Şili'ye gidelim, e, Polinesko'ya gidelim ne bileyim Sakarya'ya gidelim, bir yere gidelim. Yürüyerek Fethiye'ye inelim en kötü ihtimal. 60 güne monsundur. 8 Sekizinci kural Mutlaka simülasyon yapın. İknanın en güzel tarafı insana yaşatmaktır yani. Şöyle yapman lazım bak bunlar dergiler, broşürler İşte mesela tatile gitmek istiyorsun ya da araba aldıracaksın ya da Ne bileyim Adamı sende çalışıyor ama Azerbaycan'a yollayacaksın. Ben hep tatilden veriyorum daha böyle yaz dönemi keyifli bir örnek. Diyorsun ki tatile gidelim. E broşürleri olmalı bir video olmalı YouTube'da bir şeyler olmalı ki adam Ya da kadının yaşasın onu yani hayal etsin. Bak kendini burada düşün. Bak şöyle düşün. Anlatabiliyor muyum? Simülasyon. Yani önden bir yaşatacaksın. Bir simülasyonun süresi 5 dakikayı geçmemeli. İticiliğe gider. 9. 9. 9 no'lu kural yapmanız gereken der e içerisinde en zoru. Kendinizi tutun. Susacağınız yeri bilin ve dinleyin. Şimdi bu bizde çok zor. Niye bilmiyorum. İletişimde dinlemiyoruz ki. Hani bu bunun üstüne bir konu çekmek, video çekmek lazım. Dinlemek. Yani karşı taraf konuşurken birazcık böyle oltaya gelecek gibi oldu mu iyice saldırıyoruz. O da ürküyor, korkuyor. Yapma ne olur. Hani ikna etmek için zaten seni dinliyor. Veya birazcık çekinir gibi oldu mu saldırma üstüne. İkna denilen şey Balık tutmak tutmaktadır. Hiç ömrünüzde balık tuttunuz mu bilmiyorum. Ne olur tutun. Ya da satranç oynayın. İkisinde de acele edemezsiniz. İkisinde de ne yapacağınızı belli edemezsiniz. Bir balık tutarken böyle hard diye aslamazsın. İp kopabilir. Yani balığı tuttuktan sonra, kancaya takıldıktan sonra bile aslamazsın. Ve geldik 10 ve son. 10. da e, İknanın aslında konuşma tekniği biraz NLP ile birleşiyor. Biraz manipülasyonla birleştiriyor. Kelimeleri doğru kullanmayı öğrenmeniz lazım. Yasak kelimeler. Ama, keşke, bence, bana göre yapsaydın, etseydin, etmelisin. Bunlar yasak. Bu kelimeleri kullanırsanız ikna sistemi çöker. Bunun yerine v kullanın. Ama yerine v kullanın. Örnek, seni çok seviyorum ama yani seni sevmiyorum. Sildi. Bunun yerine seni seviyorum ve buradan sonra istediğini söyle. Seni seviyorum ama Mehmet'i seviyorum. Böyle değil tabii ki yani. Seni seviyorum ve Mehmet'i de seviyorum ooo. Olmaz böyle şey ama fikrinizi söylerken sen de haklısın ama hayır bak sen de haklısın ama dersen adam der ki benim fikrim çöp mü? Sen de haklısın ve şöyle ve konuşurken kök kelime gruplarını süslemeyi bilmeniz lazım. Mesela gidersin dersin ki elbise alışverişindesin, alışverişindesin. Hemen çıkmak istiyorsun. Artık sıkıldığında 3 mağaza gezmiş karşı taraf. Diyorsun ki soruyor fikri bu elbisemi şu elbise mi? Diyeceksin ki bence şunu almalısın ama onda beğendiğin şeyi söyler misin? Çıkar çıkmaz da sen ne yemek yiyelim mi? Acıktım. Şimdi bir hedef koyuyorsun anlıyor musunuz? Sonrasında bir şey istiyorsun. Ama yeter sıkıldım hangisini alıyorsan al. Binlerce mağaza gezersin. Bunu size satışta yaparlar. Mesela satışta der ki e, satıcı işte size bilmem ne iPhone mu almanız ya da Samsung mu almanız gerekiyor? Bunu şöyle söyler. Der ki ben size Samsung al ya da alma demeyeceğim. Şimdi buradaki kök Samsung al. Daha basit bir örneğe getireyim. Bir insan size şu lafı söyler. Beni evi bırakmana gerek yok. Ve eve bırakırsınız. Niye vicdan yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kök vurgulanan yer beni eve bırak. Bu kadar basit. Bir insan gelip size der ki, ya ben bir şey öğrenmem, bilmek istemeyeceğini düşündüm. Bilmek isteği öyle bir vurguluyorsunuz ki sen istiyorsun zaten. Ben hmm. daha dedikodu getirmedim. İnsanlar da bunu bilmek ister. Bu apayrı bir konu ama iklan içerisinde kısaca bahsetmek istedim çünkü NLP ile bilmeniz lazım, manipülasyonda kelime manipülasyonu, sözcük manipülasyonunda bilmeniz lazım. İknayı gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.